ماسطات الجوازات تأينات خلاصات الجوازات موجودات أن حشويا عم بري نسيم أن أشحوي وإنك لا على خلق نبي وشفيعنا محمد مصطفى صلوات في البر نوى ينطق عن الهوى in ve illa vahmin juh'a harim-i besmi gurbi hev'etna Muhammed Mustafa r. s.a. Kabe-i Kerem-i Alifan Hatibi Meclisi Firdevsiyan Qibeli kabul Aşikan Ahmedi Müştebara s.a. Evvela hamdü senâ, bin bir ismin hürmeti, istiğfa ettik anı her dillerde Muhammed. Ruhuna hem salavat, okuyana şefaat, kim ederse icabet, ümmetimdir Muhammed. Âline, ashabına, Rahmet eyle ya Mevla, bizi de kabul eyle, mahşerdasen Muhammed. 211 ismin nur-i Hak'tandır aslın, Halil İbrahim neslin ceddine ala Muhammed. Her cihet görür gözü, aselden bir sözü, Hayrün nisadır kızı, sever an Muhammed. Kademin arşa erdi, kal seyni buldu, bin bir kelamı kıldı, cananımız Muhammed. Ümmetin bir kezde görse, kademine yüz sürse, Şeytanımız kurban geçe yolunda hem Muhammed. Hauz billahi min'ş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Fezekkin fe'n zikra müminin. minil. Fedallahul azim. Ve benna rasulün nebiyyun kerim. Kana'n nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. El dinun nasiha, El dinun nasiha, El dinun nasiha. ve netaka Habibullah. Halik-i Zül Allahımız, Celle Celaluhu, -um. A'mana valuhu, ve la ilaha gayrun. Hazretlere, Fe zekir, fe inne zikra tenfa'ul müminin. Allahımız, İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz'e Habibim Ahmet, Resulü'l-Yâ Muhammed, sen vâz-u nasihat et, mü'min olanlara menfaat verin, mü'min olanlara menfaatlı olup bağızın. Halık'ımız kesin olarak mü'minlere menfaat için Allah'ı emir buyurdular. Hayatam diye büllesülün innam el müminun elerine, ezafikir Allah ujila kulub ve ezaf kül ya taliim ayet sade tüm imana. Fatıh Allah Azze olanların terabsı da bu ayet. Gelile, ilâhîl kadar. Me Minamel menunel cemine izar zikrullahı buldu kulübün. Ve minlerin minik kamillerin hakka olanların yanında Allah. Allah. Allah. Zikrin sevilen zaman man hafi ilahiden haşyetullah'tan kalbi titreyen, azamet-i ilahiyeden Allah'ın kalbi ürperi titremeye başlar. Müminin ayarı bundan belli olur. Zikredildiği zaman kalbi ihtizaz etmeye başlar. Tüyleri basırsa ne ürperir. Şafakla dersini okurken başka alem olur. Bu Her insanın şahsında bir başkalık olduğu gibi insanın içinde kalbinde de bil bir türlü Rabbımız tecelli buyurur, takdir, kıl başını açır, kalbi cila alındığını, kalbi feyza davuşturur Bismillah. hadis-i şerifler, niçha ayet-i şerifler var bilirsiniz. Estağfurullah Bismillah. İnna salate tenha anil falha vel minkar beddikullahi akdar ila hala ya. Sadağa Allah azim. Salat mutlak, muhakkak salat fuhşiyetten münkeretten Allah bunları namaza kurtarır. Yani namaz olan bir kimse de fuhşiyetten münkerat olmaz. Lakin Allah'ımız üstüne geliyor yine Velalikullahi ekber Bu hususta zikir daha büyük büyür Allah. Yani kalbi temizlemenin için zikir daha ekberdir. Yani anlayalım tekrar. Zikrullah hadis şerifle tefsir edelim mağade, Zikrullah şifa ul bulu. Rabbim zikir kalbi <gülüyor> şifası. Nasıl şifası? Hırsı tamağı pukulu adavası yeni buzlu iyi şim <gülüyor> hayir tıkıdı içeriden çıkarır Rabbim. Zik de derken ne? Derken ne? Hakk aldı mı başlar? Yani. Buraya dönüyorum şimdi. birçok kardeşlerimiz Rabbimizi zikrediyor ve zikrediyoruz elhamdülillah. Zikreden Zümre'ye Rabbim bizi ilhak buyurmuş. Bu nimete şükredelim inşallah kafatlanırız. Yani Konya'daki şöyle okuyu verdim herhalde ee, o 50 kaç bin güne kadar nüfusun içerisinde Halid-i Zülcelam, bu kullarını seçerek, takdir ederek, filan velinin evladı oldu, demiş bize. Yani bu nimete hiç şükredilmez mi? Birçoğu zenginler var, zenginler de fakirlere diller, biz zenginliğimize şükredelim ya siz de sahabınıza şükredin Allah, fakirlere de sahabı lüt etmişler ya. Hiza halka zulceler hem zenginlik lütfetmiş hem sahat lütfetmiş. Hacı Esad'ı her biliyip kutsasın Ruhul Aziz efendimize Behice Hanım annemizin bir sözü var. Ya be, ya ya Behice diyor da Behice Hanım soruyor. Ya Üstad azam Hacı Esad'ı her biliyip kutsasın Ruhul Aziz Allah sizi mi pek seviyor, bizi mi pek seviyor diyor şu an hanımız çıkurtta çıkurt ediyorlar mecburu. Beni Allah çok seviyor dese benlik oluyor. Sizi çok seviyor dese yalan oluyor. Yani kendi Allah, Allah, daha çok seviyor Allah. E o zaman İriya tevcih ediyor. Behice şu anımızın cevabını diyor siz verin. Behice hanım da hulafadan en kıymetli bir hanım. Pederin efyapları bile vardı. Onun için hayrı nisah hatice, defik olsun beyice, makam olsun yüce. Dileriz yani hamdülillah diye Pederin efyapları da vardı. İstanbul'da Kelam-ı zikirler yapılıyor, lağızlar veriliyor. Vaazını birisi çıktırıyor, vaaz veriyor. Lağız verirken birisi vardı kulağına söyledi vaazı. Peder'e iki halife tayin edilmiş. O halifeler Peder'e söylüyor. O hocaya ne diyor biliyor musun o söyleyen adam? Bilmiyorum. Hocaya diyor ki ibareye iyi dikkat et. Behicah Hanım burada. Yani Behicah Hanım var. İbareye iyi dikkat et. Diyor. Peder buradan bir şekilde gittiğinden vücut daima sallanıyor. Üstaz-ı Hacı Esad-ı Erbil'i Kudresin Rahul Aziz onun cizbesini feyzına değişmişler. Bir sükunet hali gelmiş. Hiç zikrederken gözünü yumamaz. Lahime üstazın anına bakarlarmış. Bir gün ayrı yerde zikredilirken sükunet buldu zannedilmiş. Fener böyle zikre başlayınca kelamı ceggahında o halakayı zikirler. Zine denize düşmüş gibi diyor. Benim bir kayıp üzerinden dalga alıp gibi hal oldu. Beni orada bulmuşlar mest halinde. Üstaza varmışlar efendim. Usta efendinin cezbesi yengilendi. Teyiz hali geçti. Cezbe geldi. Hayır hayır. Üstünde bir hici hanım var da. Usta efendiye. Çok tahşif vardı. O çekip indiriyordu diyor. <gülüyor> Bu anne diyor ki ustaza. Allah'ım seni mi çok sever, bizi mi sever, siz bilirsiniz diyor. Bütün ihvanı Allah daha çok severmiş ustazım diyor. Neden biliyorsunuz? Senin gibi bir babaya evlad olduğumuzdan biliyorum. Yani senin gibi bir babaya evlat olanı Allah seviyor ki evlad etmiş diyor. Buradan bir latife olsun, ömürlerimiz açılır. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz Allah şefaatının ailesi <gülüyor> Sultan-i Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi s.a.v Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali Çok buyururlar, Ya Ali Allah'ı sever misin? Severim Ya Rabbi, Ya Rasulallah Ya Ali, Muhammed'i sever misin? Severim Ya Rasulallah canım ''Feda ki hebi ve ümmi bi nesfî'' ''Ya Rasulallah, annem babam tatlı canım kurban olsun sana, sevilmem o sen'' ''Ya Ali, ya Ali'' ''Buyurun, Fatma Taz Zuhra'yı sever misin?'' ''Ya Rasulallah, Fatma Taz Zuhra'yı severim, yalan söyleyemem, onu da severim'' ''Ya Ali, Hasan Hüseyin'i de sever misin?'' ''Hasan Hüseyin'i de severim ya Rasulallah'' Yani Yalanı söyleyeyim onlara da söyle. Severim. Bu dört dene sevgi bir kalbin içinde nasıl başırsın ya Ali? Sükut etmişler, kalmışlar. Suala cevap bilemiyorlar. güzel bazı bilinde Allah'ın inayetiyle diyor. Ne sorarsan sorun, cevap vereceğim Allah'ın inayetiyle. Niye güveniyorsun ya Ali dediler? Doğduğum zaman annemin bilmesini tutmadan Muhammed Ali İslam ağzına çıktığini vermiş diyor yani Onu oni emmişim kıtlığma kadar ben elim buluyum diyor yani medinetsi bilmiyor Ali Baba bilmiyorum medinesi benim diyor Peygamberin şehri Ali kapısındır elim kapısından gelen oradan geldi sadakat kapısından gelen sıttıklıyım dolguluğum şehri benim Kapısı Sıddığı Azam, oradan gelsinler. Adaletin dediği benim, kapısı umar var ya oradan gelsinler. Halanın şehri benim, kapısı Osman-ı Zinnureyn, hayadan gelen oradan gelsin, diyor Allah şefaatine nail etsin <gülüyor> inşallah. <gülüyor> Bu kadar alim olan Ali radıyallahu <gülüyor> anh, cevap veremeyecek mahsum şekilde Fatıma-sa Zuhra-u Adem'sin yanına varmışlar. Belli, üst düşük, yani gözleri pürçermiş, ağlayacak gibi yedi defa etrafını kıvranırmış, tavaf edermiş, Fatma'da Zöhra vadeniz. Bir gün gördün mü Azza'da Ali? onun kırgınlığını düzelteyim diye yedi defa etrafını tavaf eder, boğazına sarılır, kurban olayım ya Ali. Ne oldun da böyle sen diyor, mahsum duruyor, yıkıldım be onu babana. Sultan-ı Enbiya sual sordu, şaşkına dindirdi beni. Ne diyor dedi? Ne diyor, ne söylüyor? Allah'a sever misin? Muhammed'i sever misin? Ee, Fatıma Fırcılar'ı sever misin? hasan Hüseyin'i sever misin? Hepisini de severim ya Resulallah dedim. Hepisini bir kalbe nasıl sığdırıyorsun? O biri gelse, o biri girer dedi. Bilemedim geldim. Vay Ali desenize de. Allah'ı sí, sí, Din nikahın şamalarda kıyıldı. Yani Fatmata Zühra validemize cümür gönderecek, cesaret edemedi. Sıttı'yı Ağzam'ı göndersem olduğuna ister. Ama Ruh Fariha göndersem olduğuna ister. Birisine söylemedi, bizzat kendiler varmışlar. Din de utanmak olmaz, ben varıyım. Kızım Fatmata Zühra'yı bana verdi ya Resulallah Huzuruna vardı, 140 kırmızı geçmiş böyle. Hayasından konuşmaya imkan yok. Benim de vardı konuşurum zannediyor imkanı bulamadı. Yani içinde bir hal var seni utandı diyor niye konuşmuyorsun. Hayay diyorum ya Resulallah. Dinde bir mahsuru yoksa hayay etme. Allah aşkına diyorum Dinimizde İslam dininde bir mahsuru yoksa hayay etme dininde utanılmaz. Ya, ya Resul Ya Resulallah utanıraç şey diyorum Fatıma Zehra'yı bana Allah'ın emriyle verir misin? Allah Allah bu gün diyor şöyle Fatıma Zehra'nın boyu basıp görmek göründü de hadi gel Murtaza gel sana Fatıma'yı vesem diye hatrından geçti. bu Bizim Fatıma buraya geldim. Ama cehin oğlu Ali El Murtaza gelmiş. Seni nikah ile Allah'ın hemriziyle almak istiyor, alır mısın? Allah Allah! Bugün sabahlayın, babam beni bir ocağa verirse Ali El Murtaza'ya verirse gelmedi. Yani böyle gelmedi. Demek böyle mi gelmiş buyrunlar? Kibri ile emin derhal nazı oldular. Allah'ın selamı var ya Muhammed. Semada Sema'daki olan merasım yeryüzüne sirayet etmiş sizin kalbinize hep ilham suratında gelen Sema'da Ali el-Murtaza ile Fatıma Taz-ı Cehra'nın nikah merasımı bitti. Bitti, yerde yapın Yalnız Halid-i Celal soruyor, nikahına neyi kıyalım? Muhammed bugün'ün nikahı ne kadar ister? Yani ne isterse Fatma istesin. Biz onu kıyacağız nikahına diyor. Sual ediyorlar. Diyorlar. Muhammediye Şahı İsmail-i Hakkı Hazretlerinin kitabında Manzuru Fakiranem olmuştu. Elbette size görmüşüm, oturmuşum. Diyor ki ben dünyevi olan altınla, ahçayla, bohçayla nikahımı döydürmem. Ben buhbevi istiyorum. Ya Muhammed dedi. Cibriyle eminim. Selamı var, Allah'ın selamı var. Firdevsi eala cennet mi, mi hayır mı Fatma? Soruyorlar. Hayır mısın? Hayır, buna hayır değil. Ben cenneti istemiyorum. Ne istiyorsunuz? Babam yarın ümmetinin derdine düşüp de şefaat ettiği zaman cehenneme artık olarak gidenler olursa. O erkeklere giderken, ben de kadınlara şefaat etme mezuniyetini bir erkek veya kadın şefaat hakkı yesin Allah da nikâhıma kokuyorsun. Hibriyle <gülüyor> emin geliyor ve geriye nazın oluyor. Allah'ın selamı var, keskin olarak Allah seni şefaata mezun etti. Hazreti Ali Ağılıyor. <gülüyor> Allah şefaatinin ailesini yani bir behice hanımdan bir Misar olarak yani hepsi peygamberimizin fazileti. Fatıma tez diyor, gibi bir kıza nikahınız kıyıldı diyor. Sanki peygamberimizin kızı. İki cihan güneşi gibi bir Muhammed'in damazısın diyor. Yine fazileti. Behicre hanım da diyor ki, Üstazım Allah sizi mi çok sever, bizi mi? Sen bilirsin diyor. Bizi çok severmiş ki senin gibi bir hıplı aktağba ah, bizi evlen. Din arkadaşlarımız, harika zücceler bizi çok severmiş de, hadi sami seni hani, o tesirullahu alik bir sultana biz evlad bitmiş efendiler, <gülüyor> Allah imdetinden, <gülüyor> evet tümüden <mücevetçihinden> ayırmasın <gülüyor> mucitallah. <gülüyor> <gülüyor> Menzumuzu şöyle alıyoruz, harika züccelerimiz, inna alminuna, inna izatikirallahu ve dilabulub. Halide Zül Celal mi, Allah, Allah, Allah, anıldı mı mümini kamillerin kalbi haşyatullah'tan, hıvfi ilahiden titremeye başlar. Böyle anlanınca kalbi titremeyen, kalbine hıvf gelmeyen, saharla boynunu büküp de gözünden yaş gökmeyen, Allah Allah'a ihtiyacını bilmeyen, Başka birisi hapishaneden, bir zahmetten, bir borçtan kurtulun, kurtarınca teşekkür ederim, teşekkür ederim Değil de Allah kendini, kendini anne ile baba arasından olan bir damla çıkınca bütün vücudu yıkamayınca temiz olmayan bir sudan halletmekle etmekle ana rahminden kurtarıp, dışarıya çıkarıp, Anne deyin daima üç gün üst üstüne süt yese bir davla süt gelmez memesine. Yavru yok çünkü. Yavrula geldiği zaman yani o yedini süt hep olur. İyi incelen de bakın. Doktorlar ümum an arasalar sütün içinde et yok. Ama yedinme gıda olarak ete tahvil eder süt. Çocuk da dünyaya geldiği gün. Üç gün üst üstte et yiyip annesine makinelere vur istersen etin içinde bir damla süt yok annesinin memeleri memeleri sütle dolar Allah'ın kudret mucizluğundan o yavrunun altına yerin bana bana sütle doyurur süt devrinden de geçiren, ananın elinde mahkum beşikler içinde kalmış ve böyle asıl vermiş, fikir vermiş, iman vermiş, ikham vermiş, ikham vermiş bunlara birçok çok şükür isterken, bu bilemeyip de, bu şükrü takdir etmeyip de Allah'ını zikretmeyen insanlar ne kadar gafil insanlar Allah cümlemizi tasletten kursa onun için zikredildiği zaman Haşyetullah'tan kalbi dikleyenler, Hakk'a mümin olanlar bunlar. Ne için de su verirseniz eyvallah. Ve izâ küliyet <gülüyor> aleyhim âyetuhu zâdet-mîmâne Ağızla yüklüm ayeti doğru okuyabildi mi? Halik-i Zülcelal'ın ayeti celîlesi okundu mu, tersir olundu mu? İman ziyadeleşir. Efendim? İman ziyadeliği kabul eder mi? Kabul eder. Kaç tane olmayı kabul eder? iman tek olur. İmanın kuvveti, imanın ziyası, imanın üzerindeki olan yakin, ne ne şey. Tam anlamaya çalışacağım. Allah razı olsun. Ve izah şüliyet. Aleyim ayetühü zedet tüm Kur'an-ı Kerim okunuldu ve o da tefsir edildi mi iman zıadalaşır onun zıyası kuvvetleşir. Birkaç misal ister bilini vereyim. Sıddı'yı ağzamın imanı ile Peygamberimiz. Şimdiki bulunan zamanında ve kıyametle ne kadar ehli iman geleceğse onun imanı ile sıddı'yı alzamın imanı terazinin iki gözüne konulsa elbette sıddı'yı imanı daha ağır gelir. Böyle ziyatılaşır. İstanbul'da Erenköy'ünde razı verirken geçen hatırlarsanız için konuşturuyorlardı, imanın ziyadalığından bir misal daha hatırıma geldi. Orada konuşmuştum, burada da konuşayım. Biz eskiden loküs yakardık, elektriklerimiz oldu. Oraya biraz isporta dökeriz, bir de kirbic çalar. Oradaki boru iyice ısındı mı, ısındıktan sonra pompasına basmaya başlarız, innesini kontrol eder. Basar sana basar sana basar sana ziya ufuf ufuf akfet sana pencerelerden dışarıya basacak kadar ziyası kuvvetleşiyor. Yani müminin imanı da çıktırken ha ayetler okunurken ziya da laşar, ziya da laşar, taşıyor pencerelerden dışarıya çıkıyor. Bizim imanımız da pencereden dışarıya çıkıyor mu acaba? Tek bir kontrol edelim başım çıkmış mı? Yani hep bizim geline terazi veriyim kendimizi daptın imanımız imanımız kuvvetli mi geliyor zayıf mı geliyor? İman içeride establerisinde elen terakki ve daraballahu metadan tayibetin teşeceretin tayibetin aslu hasamizin ve ter uhafislema sadakallahullah ziyin iman altta kökünü attı da kökü tamam tuttu mu dalları semaya doğru. Yani gözlere doğru, kulaklara doğru, ağızlara doğru, ellere doğru böyle yükselmeye başlar, fışkır atar. İmanın ziyası da bu nispetle bak löküs yapıyorduk, löküs yaptık mı pencerelerden dışarıya vuruyordu. İman kalpten fıstırmaya başladı da gözüne geldiyse, gözün semaya baktım mı mut gibi ağlar. Ne ağlar yok? Dileksiz durduran İbret gelmiş göze, ibret gelmeyen gözün sahibi, içinde iman sahip, nefis köp da dışarıya vurdu mu oranın reisi, cumhuru, efendim huzurdan haşa, imansız olduğu zaman katlete oturan, gözün, elin ırzına, namusuna düşer. Yani buraya iman daha yetişememiş, filizini oraya atamamış, ziyası dışarıya çıkmamış, anlıyorum şimdi. Demek, kulağında doğru geldi mi? Kulağa geldi mi iman dışarı yapmış mı mü? Kulağa bütün mevcudat Allah'ın hikmetini bilir. Dalla bismillah. Eymin, kulüşeyin illâ ismihu ve azim. baştan. Ondan sonra yola açılır, hatta İsmi Zasati yolumu aç, yolumu aç diyor Tirem, ondan sonra yola devam ettin mi? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye başlıyor. Şuraya vuruyorsun, tak, tak diyor. Alındaysa imanı buraya gelen adama hak, hak dediği bir ya. yani hak, hak diyor. Bir cüslazla müridi oturuyor, Yedek Hanım'ın biri sevdalanmış, aşık olduğuna türkü söylüyor. Al elmanın beşini, yitirdim ben eşimi, yalnız yatamadım, gönder geldim eşimi diyor. Zat hıngır hıngır ne anlıyorsun kuzum diyor, şey, üstazım diyor, türkü çağırıyor. Ne türkü çağırıyor, bire oğlum diyor, İman kulağı dolmuştur bir kere, dışarıya kıştırmış. Al elmanın beşini diyor, beş vakit namazı al, kabul et, tabili erkanıla, farzıyla, vatifiyle, sünnetiyle, kabul et diyor, görmüyor mu adam diyor yitirdim ben eşimi diyor rızamı yitirdim yarabbi hangi haberin içinde bulduracaksın diye arıyor görmüyor mu adam diyor yalnız yatamadım de yalnız nasıl yatayım ailemi, evimi, barkımı, her herşeyimi bıraktırıyorum yarabbi sapıyorum oraya nasıl yatayım gönder gelsin eşimi iman eşimi gönder diyor görmüyor mu diyor Hayseri ulemalarından vaktin feridi gibi olan Hı. Hacı Zülf Efendi Hazretleri, Elgad-ı Nur Ulus'un, yanına gelmişti. Bugün değirmende yattım, Şah Efendi Bebe. Yalnız tahammül edemedim ve uyuyamadım. Suyu dinledim diyor, değirmene dökülen su hu hu hu. Sabahlara kadar bu çekiyor, biraz dedim bağırıp yandı görüyordum diyor. Çünkü tarafısılı kalpte muhaddis olarak geçilmiş, kaç bin hadisi ezberlemiş, böyle her tarafı ulema bir Allah şefaatine nail etsin. Aa. Onunla yapamadım, gönderdim, taşa diyor. Taşa baktım ki diyor, abba, abba, abba, abba, abba, abba, abba, abba. Elimi yetiştiremedim, kalbimi uydurdum oraya diyor, kalbim tahammuzsız oldu, çatlayacaktı diyor. Onu da bırakayım, başkasına bakayım. yer gene döken diyor, bir alet var, yani o diyor tat ediyor, gene dökülüyor. Baktım onu, iyi dinledim diyor. İmanı kulağına gelmiş çünkü. entel hadi entel hak, entel hadi bunu dinledim diyor, bununla sabah oldu diyor. Bak kulağına iman gelenler böyle oluyor. Bizim kulağımız da evlerimizdeki razı dinlemekle, dıştaki kav dinlemekle dinlemekle, yani dinlemekle geçiyorsa, iman kusura bakmak kulağına kadar gelmemişler. Orada iman, akıl, kılim, sabır, kanaat, tevekkül, tevazu, Etkani devletli İslam'dan kurulduysa her şubeye emir, her şubeye emir, emri bilmağınız ne? Yani mi gelir. Daire iyilik gelir. Her vilayete, göz vilayetine, ev vilayetine ayar kendine bilirsin. Yerin haram diyor, san akında hile yapıyorsa içerdeki devlet cumhur şeytan oluyor o zaman. Yerin hile yapamıyorsa Allah'tan korkuyor, titremeye başlıyorsa. Gopma, içerindeki memanik tâhir oturuyor elhamdülillah. Gelmeyi gelmeyi Gözün elin ırzına namusuna doğru akıyorsa, içinde bu kusura bakma, başvekili, nefsi emmâre, reis-i cumhurî şeytan oturuyor. Yok, gözün bakınca onu muhafaza ile bakıyor. O namusu muhafaza ile bakıyor da acıyor Allah, o ministler elinde koyma ya Rabbiniz'in namusunuzu çığlatmadığı gözüme ağut geliyor da böyle oluyorsa içerine iman girmiş, iman yerleşmiş, hırsarmış, iman oturuyor, baş e, vekili olan akıl yanını almış, oradaki hildim, sabır, kana, tevekkül, tevazu ne de bakanlar olarak oturmuşlar, idare ediyorlar vücudu. Ama biz ki hocam yarı yarıya benzeriyor. Bazı kudretiğim gibi oluyor, bazıla böyle oluyor. Bazı harama bakıyor, bazı Allah'ın kudretine bakıyor. Öyleyse Kıbrıs'a benziyor. Makaryos oturuyor bir tarafında, bir tarafında da bilmem kimse, onun ismini hatırında değil, bir tarafta da İslam oturuyor herhalde. Yani huylaşamamışlar, kendine geçmemiş daha buranın salahiyeti, hak rızası için, Hacı Bey, istaz Hadi Has ad-Diri ve Kasir Rahul Aziz Hazretleri hayrata ihtiyar esnasında Bismillahirrahmanirrahim. Li kullin caalna min kum şe'aten ve min haca. Saba Allahul Azim ayeti kerimesiyle evvela şeriat, saniyen tarikat Allah'ın kullarına kullarma vacip oldu. Din aç günever bir yol demek. Tefsir-i Kebir'den anlaşıldığına göre ayeti celilenin manasını o, bu Cihan-ı babamın icazet namazında bu ayet içeriler yazmış. Oradan görmüştüm Mansur-u Fakir olmuştu. Yani evvela şeriat saniyen tarikat. iman bir tek. İman bir. Şeytan var düşmanı, nefis var düşmanı. İki kessek bir taşa bela olduğundan rabıtaya devam etsinler bir evliya kullaha el versinler be. Yetiş ya istaz değil yetişecek bir kutlu cana insaf etsinler de iki taş iki kessek bir başa bela olmasın şeytanın karşısına kutlu can dikesini daim ettiği tarikat böyle vacip oldu. Allah kimmeti ruhaniyelerinden bizleri ayırma ya Rabbi. Çok muhterem kardeşim. Her insan, bir veliye tabi olmayı arzu eder ve arzu edip tabi olan kimseleri zannediyorum medrapları. Bu meclis, mecliste söylemeye haya ederim ama, böyle mecliste bir daha elime geçmez ki konuşabileyim. Hep istidaklı insanlar gelmişler, bizim mağaza çoktan beri taslanmış, yoksullar tutmuş, örümcekler görmüştü. Müşteriler doldu şimdi, her biri bir şey istiyor, kimisi kalife istiyor, kimisi altın istiyor, kimisi ahçe, her biri bir şey istiyor. Elbette dil durmadan konuşmayı arzu eder burada. O her kalp Allah'ın hazinesi olur, kendi lütfeler o kalbe. Kendinden bildiği zaman derhal durur o kalp. Onun için bugün isteyenler çok, haklızası için lazım gelen şeylere konuşmaya gayret edelim. Allah'ımız muvaffak bil hayretsin inşallah. İnsan varzu ediyor. Üstaz buna diyor ki sen beş vakit namazlı kaza et ve istiğfar oku. İstiğfar oku, borcunun kaza varsa yap, hukuku, ipat varsa halallar. Kendine bir mukaddeme ders olarak kabul et bunu. Bu ders değil, dersi almanın için çalış. O çalışır. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor, varıyor diyor ki üstaz. Şimdi diyor, bir istihara hakkın var, yedi gün yatman lazım, akşam yatsıdan sonra usul edersin, usul abdestiyle iki diker, hak rızası için namaz lazım. namazdan sonra başın, gün batıya, ayağın, gün doğuya, kabirde yatmış gibi, sağ tarafına, kıbleye karşı, hepsi hususat için istihara sünnettir, bunu yaparsın, yedi gün onu yapar, ve numara atarsın birinci rüyam ikinci rüyam üçüncü ilerlersin huzura ya yani o huzura iletmezsen onun şubeleri olan bir efendiye ilerlersin aynı onda o da aynı dersi verir o da aynı leçet verir dört köşe yedi yıkmada ne kadar elektrik varsa fabrika şimdi oynada ne kadar ıı, elektrik yanıyorsa onun ıı, onun fabrikası tekli. Kendi içinden daha güzel yananlar var. Yani kendi içindeki yanandan daha teşkilatlı havezelerine takılmış. Güzel güzel yananlar var. Üstaz-ı Azam'ın kalbinin çarkının dönmesiyle her memlekete bir direk dikmiş. O dilekten çekiverdin de evine taktın ıı, mı düğmesini zaman bir tırbadan yanar. O dileğe sarlı buradan olayım sana diyemeceğim. Onun fabrikası var, fabrikaya muhabbet etme fabrika ya varsan urbanın orayı ceryanına senin giyme, o ceryanı kal giden Halik'i Zülcelal'a Yani onu kal giden, o aleti, o fikri yok canım, herif afara çıkıyor, çıkarıyor, arşi ağzıma çıkarmak istiyor, Aletliği yapan görüş diyor, işte, diyor ce cehennemde yanır mı? nasıl yanmaz iman etmeyen kafirin hepsi yanır cehennemde. Ancak iman şartındandır onun. İman şartındandır. Onun aklına küçücük bir hikmet verilirse, zekası küçücük bozunsa ile neden başka bir şeye yaramaz insan. Cemi kudret Allah'ındır. Hemenler ve zannetler. Hiç kimse şurada kibredemez. Yani ben hafızım diye anur yapamaz. Bir felç veriverse dili başta O lütfudur, o sizden başlıyor, yine size giriyor. Açılalım bir aşkına, eşhaz mü? Eşhaz mü? Eşhaz mü? Eşhaz mü? Eşhaz Kelimesiyle cümlemize hususun hakimeler tevbi getiriyor. <gülüyor> Kardeşlerimizden arzulanlar da biz buraya zorla sokulmak istiyor, Bizi çekiyor, başka tarafı konuşturuyor. Bırak bizi biraz kendimize. Biz arzu eden insanların derslerinden konuşalım. Teyka da alınıyor, dinlediği zaman dersindeki müşkilatı bilsin. Ama istidatlı, kabiliyetli insanlar gelmiş, şuradan da konuşsa ah buradan da kalbimizi o yandan çekiyor, bu yandan çekiyor, konuşamıyoruz. Bizi bırakın biraz kendisiğimize bir izinle, oradan konuşalım dersini, istiharaları tamam çıktı da gerisi de düzgün o halife mi, ders değiştiren insan mı, ee, hiç kimse halife olarak kendine süs veremez. Çünkü halife demek halife demek Hacı Sami de Hazretleri'ni temsil etmek. Ona benzeyen bir insan görebiliyor musun da halife olsun ancak ders değiştirebiliyorum böyle. Başka bir şey yapamıyoruz. Hiç kimseye irşada imkanımız olmuyor. Ancak o gece birisinin rüyasına giriyor bize gönderiyor. Diyor ki Evrendi böyle etti dersimizi veriyor. Yapan da o birileri. O mu yapıyor? Allah'ın kudreti yapıyor. Allah'ın kudreti yapıyor. Yani bilisi mağribde bilim yaşadıysa kendisi ortada. ikisi de kır kır cam verirken cam verirkenle, ikisinin sekaratına da yetişemeyen bir şeyi olamaz diyor. Mutlaka yetişecek. Mutlaka yetişecek. Kabir de su alına yetişemezse. böyle toplanıyor. Meleklere vazife giriyor Allah, onun namına melekler var diyor, yetişiyor. Şeytana yanılma, şahadet okutuyor, başlıyor şahadet okumaya. Ondan sonra kabire giriyor, kabirde bir nekil melekleri geldiği zaman Rabb'u ke devin ke ve nebi yüke devin zaman şeytan bu suratında Rabb'ım benim, Rabb'ım benim diye böyle parmağıyla kendini gösteriyor, o zaman Rabb'ımız bu kutlu cihanı yetiştirerek Yahu onun namına bir melaikeyi göndererek Rabbin Allah, Erkin Muhammed, Hıbran, Beytullah diye haber veriyor, haber veriyor, kurtuluyordu. Bunu üstazın ağzından dinlemedimse kulağıma yemin ederim o zaman. Yani dedi ki bir gün Nakşit tarihindeki hastanın biri de kabre girdikten sonra oradaki ruh ile müşidin alakası onu tek, tekmiri süluk edip, evliyayı da ne kadar çalışacak ve evliya edecek. Nakşübendi Hazretleri, Muhammed İbn-i Muhammed Baha'a iddini, Nakşübendi'yiz, üyesiyiz, Bukhari, Hudise, Sirrahul Aziz Hazretleri, üç şey istedi Allah'tan, üçünde kabul etti. Hedef Risalesi'nde nere var ya, birisi de buyurdu onun. Yani ahirete irtihal eden evlatlarım kâmil olmadan ölüyorlar, kabirlerinde onları veli olarak yetiştireyim ya Rabbi. Tarikatın kıyamete kadar baki olsun ya Rabbi. Ben vefat ettiğim zaman, halifem vefat ettiğim zaman etrafındaki şu kadar bilgiyle şefaatlerim kokulsun ya Rabbi. Üçünüze kabul ettim diyor. Üçünüze kabul ettim. Efendim, başkalarına Hacı Şaben Efendi'nin evinde olduğunu zannediyorum. Şişir Efendi'nin hastalıkları dedi. Hacı Esad Efendi'miz dedi. Dayısının kabrine gitti. Ben de yanındaydım. Biraz da halifeler vardı. Dışarıda olduğu halde kabile, murakabayla dayısının ve de tariflerini değiştirerek murakabaya sonra veli mertebesine çıkardı. Ben şahidiyim dedi efendim. Cesetteki olan bir mürşid, ruhu böyle irşad ederse, ruh ruhu nasıl irşad etmez buyururlar yani. Ruh ruhu nasıl irşad etmez, Allah şefaatlerine nail etti ya Rabbi.